Giten ardından Ağlayamam ben böyle yaz tutamam Her sözde, her sözde gözde şefkat aramam Kırıyor ഗ്രയോർ കൽ nasıl സന്ദസ Aşklarımın ardından Ağlayamam ben böyle yaz tutamam Her sözde, her sözde gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl കാല സിനി ബംഗ Ay şey ya. <gülüyor> ya ne kadar tatlı ses tonu var. Harika. Teşekkür ederim. Evet Aslıy'a nereye çok teşekkür ediyoruz sizinle birlikte başla. <gülüyor> bir şey söyleyeyim Aslı. Yani herhalde başkası seçmeyeceksin yani. Gökhan Laka. Nasıl? Biz Gökhanlarla hemşeriyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Hanıydı. Nereden geldin Mustafa? Dükkanla memşhur olan iyisin. <gülüyor> yangın sesi siz şarkı söylemeyi seviyorsunuz bu arada. Ama burası yangın yeri çok korkuyorum şu ama an ama siz yani şarkı söylemeyi sevdiğiniz çok belli. Söylerken de seviyorsunuz yani seviyorum, heyecandan seviyorum. dolayı ses kalmış olabilir. <gülüyor> ben bayağı aynı yarışmadaki olduğu gibi yorumuma devam ediyorum. Eee <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ben şimdi? Cadde Bostanlısınız anladık. Hemşir, Emşirisiniz. Emşirisiniz. Hadi çoydan. <gülüyor> Maşallah. Güzel ama bizde biliyorsun Aslı ile bir film çektik. Ciddi mi? Bunu çekerken bana acayip destek oldu Aslı. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Öyle mi? Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Yani onunla aynı filmde olduğum için, oynadığım için çok büyük bir mutluluk içindeyim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet o zaman yavaş yavaş formüliteye gideceğiz Geçelim. herhalde, öyle anlıyorum ben. <gülüyor> ya ne oluyor biliyor musun, ee, arkadaşlarımız geldiği zaman... ...şimdi program formatında mıyız yoksa misafirlerimiz şeref veriyorlar... Arada bir yerde bırakıyorsun bizi. Yani devam edelim mi, yürüyelim mi, duralım mı, ne yapalım anlamıyorum. Elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırır. Ama Doğru. ben de arada bir yerdeyim zaten. <gülüyor> Enteresan onun için. Evet, hep beraber bir yerde geziyoruz şu anda. <gülüyor> Ama güzel bir yılbaşında beraber yaşıyoruz. Sağolsun Aslı da bizimle birlikte oldu. Çok teşekkür, ya, teşekkür ediyoruz teşekkür. ona da. Seyrediyor musun o sesi? Seyrediyorum. Jürümüzü nasıl buluyorsun? Bu sene formda mı hepsi? Şahane, şahane. Şimdi seçim yapmak çok zor. Çünkü inanılmaz bir çatlatlı bir şey yaptın. Şimdi torpilli gibi davranmak da istemiyorum. Bilemem aslı. <gülüyor> Bilemem yani. Bu arada 1'den 9'a kadar hemen oyluyoruz. 1'den 9'a kadar evet. Evet. Buralarını bilmiyorum mesela. Ay bu şunun tamam. bu gece özel zaten. Normalde yok. Seyirci oynayacak. Senin aldığın puan kimi seçersen ona gidecek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman evro <Ebru> gündemle. <gülüyor> Nasıl? Yok demedi ki. Yok işte. <gülüyor> Nasıl diyor Gökhan? Gökhan abi şimdi... Nasıl? <gülüyor> hayır, hayır hayır nasıl? <gülüyor> program başka bir yanına <gülüyor> gidiyor ben başka bir yanına gidiyorum galiba öyle bir şey oluyor. Hafif. Buluşuruz ama her zaman. <gülüyor> Gökhan biz seninle şöyleyiz bak. <gülüyor> yani, öyle evet, bir enteresanlık oluyor. Kendiniğinden oluveriyor yani. Evet. Peki. Önce sebebi sonra kimi seçtin? <gülüyor> yani bu tatlılığa gerçekten bir şey diyemeyeceğim. Çok özür dilerim sizi çok seviyorum ama... <gülüyor> Oh, bravo. İşte bunu! İşte bunu! İşte bunu! Çok şaşırdık. Evet çok şaşırdık çok Murat, çok Boz çok evet, Murat. Evet, Murat Boz demesine. Tebrik ediyoruz. Allah'ım çok şükür. Evet Murat Boz'un takımına giriyor Aslı. Çok teşekkürler. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz kendisine. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz.